1794 numaralı konu, Hüzeyfe radiyallahu anha'nın yaşayan ölülerin kimler olduğundan bahsetmesi, Ebu Tufey şöyle anlatıyor, Huzeyfe bin Yeman'ı şöyle derken dinledim, ey insanlar, niçin benden bir şeyler sormuyorsunuz, diğerleri iyilikleri ve hayırları sorarken ben Hazreti Peygamber'den daima şerleri ve kötülükleri soruyordum, niçin benden yaşayan ölüleri sormuyorsunuz, Allah Teala, Muhammed'i peygamber olarak gönderdi. O da insanları dalaletten hidayete, küfürden imana çağırdı. Onun çağrısına uyanlar, doğru yola girmek suretiyle canlı iken canlandılar. Onu kabul etmeyenler ise batıla sapmak suretiyle canlı iken öldüler. Hazreti Peygamber'den sonra halifelik dönemi geldi. Ancak bir zaman gelecektir ki halifelik yerini zorba ve zalim bir saltanata bırakacaktır. O zaman bazı insanlar kalbiyle, el ve diliyle ona karşı koyar ki bunlar vazifelerini tam olarak yerine getirmiş sayılır, bazıları da elleriyle değil kalbe ve diliyle karşı koyar ki bunlar vazifelerinin bir kısmını yapmamış demektir, bazıları ise yalnızca kalbileriyle karşı koyup elini ve dilini tutar ki bunlar da görevlerinin ancak üçte birini yerine getirmiş olurlar, bir de kalbe, dil ve elinden hiçbirisiyle karşı koymayanlar vardır ki işte bunlar da yaşayan ölülerdir.